...yel mi mi? Ölümünün 400. yılında... ...Kıvrak Zekanın Prensi Cervantes... ...yeniden Açık Radyo'da. Hazırlayan ve sunan... ...Jale Parla. Türk romanının ilklerinden... ...Ahmet Mithat Efendi'nin çengisi... ...1877 yılında basıldı. Gerçeğe yakınlık ve eğiticiliği roman sanatının en vazgeçilmez unsuru sayan Ahmet Mithat Efendi, Çengi'yi okura Cervantes'in başyapıtı Don Kişot'un bir uyarlaması olarak sunar. Ona göre şövalyelik geleneğine yaslanan Don Kişot'un, bu geleneğe yabancı Türk okuru için fazla bir tadı ya da anlamı olamaz. Onun için çevirmeyi değil, uyarlamayı seçmiştir. Bu uyarlama dört kitaptan oluşur ve yalnızca birinci kitabı, Yani İstanbul'da bir Don Kişot başlığını taşıyan kısmının Cervantes'in yapıtıyla bir ilişkisi vardır. Ondan sonraki üç kitabın öyküsü de karakterleri de tümüyle farklıdır. Bu birinci kitapta Don Kişot karakterinin bir uyarlaması olan Daniş Çelebi anlatılır. Daniş Çelebi, öncelikle annesi Efsuncu Saliha Moğla'nın yanlış terbiyesinin, sonra da okuduğu kötü edebiyatın kurbanı, Yarı meczup bir delikanlıdır Evi bir sihir ve efsun pazarı Ve cin ve peri karargahı olan Saliha Molla Geçimini de bu yolla sağladığı için Biraz da reklam olsun diye Oğlunu cin ve peri masallarıyla büyütür Bunlar muhayyelat Aziz Efendi gibi Fantastik okumalarla da desteklenince Ortaya aklını Doğaüstü öykülerle bozmuş Hatta bu yüzden evden çıkmayı bile Reddeden 20 yaşında büyümemiş bir çocuk çıkar. Sonradan bu çocuğun başına gelecek trajedi de bu yanlış eğitimin sonucu olarak takdim edilir. Ahmet Mithat Efendi'nin Servantes'in Don ile ilgisi de Daniş Çelebi'nin intiharıyla, yani birinci kitabın sonuyla kesilir. Ya da öyle gibi görünür. Oysa Çengi'nin Don Kişot'la ilişkisi, daha doğrusu Ahmet Mithat Efendi'nin Servantes'le kurduğu akrabalık, Bu basit uyarlamadan ibaret değildir. Türler hakkında söylenebilecek en genel söz, bunların anlatının başından sonuna az çok tutarlı birer okuma kontratı olduğudur. En az bu kadar geçerli bir başka genellemede, roman türünde bu kontratlara pek uyulmadığı, romancının daha romanın çıkışından beri, Don Quijote örneğini izleyerek bütün tür ve söylemleri anlatısında özgürce kullandığı, Kuralları keyfince değiştirdiği hatta ihlal ettiğidir. Romancı kullandığı eski türlerin içlerini yeni konularla doldurarak parodiyi, eski türlerle alay ederek burleski, parodi ettiği türün içerikle uyumsuzluğunu göstererek ironiyi seçebilir. Bu kendini Cervantes'in Don Kişot'u sayesinde bütün türlerden özgürleştirmiş roman türünün özgürlüğü ve özgünlüğünü oluşturur. İşte Ahmet Mithat Efendi, Servantes'i örnek alırken bu olanağı da görmüş olmalı. Çünkü o da aynı Cervantes gibi bir parodisttir. Eserlerinde bütün eski türleri, halk hikayelerini, aşık hikayelerini, meddah ve orta oyunu tekniklerini rahatça kullanır harmanlar. Anlatıyı kesmek, bu kesintilerde okuruyla doğrudan sohbetlere girmekte, bir yandan meddah geleneğine, diğer yandan da ...Servantes'ten başlayarak batıda da romanın ilk, uygul ilk uygulayıcılarının pratiklerine yaslanır. Ve aynı Servantes gibi Ahmet Nittat Efendi de çok oyuncu bir yazardır. Bütün yazarlık oyunlarını oynar, metne müdahale eder, anlatıyı kesip başka konulara geçer... ...anlatıyı durdurarak okuru kurguya sokar, dahası okuduğumuzun yalnızca bir roman olduğunu... yanılsamayla gerçekliği birbirine karıştırmamamız gerektiğini önemli hatırlatır. Hikayemiz gibi hikayelerin sonucunda açılan ümit kapıları, yazarların sanatlarından doğmuş bir eser olup, kendi yaşam biçimlerini hikayeye uyarlamaya kalkanlar bu türlü ümitlere kapılırlarsa, Daniş Çelebi'yi taklit etmiş olmaktan başka bir şey yapmış sayılmazlar der. Yani, kitap okurken Don Kişotlaşma'nın alemi yoktur. Anlatı boyunca Ahmet Mithat türlü tekniklerle biz okurlara bunu sürekli hatırlatmıştır zaten. Şimdi de iyi okurlar olarak bizden ne beklediğini hatırlatır. Okuduğumuzu, Don Kişotça okumamamızı, başkası olma arzumuzu okuma süreci bittikten sonra dizginleyip, yorumlama sürecinde yazarın açık ya da örtük mesajına kulak vermemizi. Ahmet Mithat Efendi'nin çengisiyle, Servantes'in Don Kişot'unun buluştuğu asıl çizgide budur zaten. Yelmi değirmen mi? Ölümünün 400. yılında kıvrak zekanın prensi Cervantes yeniden Açık Radyo'da. Hazırlayan ve sunan Jale Parlak. Açık Radyo program destekçisi olun.